Arkadaşlar, alimler diyor ki 5 tane nokta vardır. Kimde bu 5 nokta varsa o Kur'an-ı Kerim ile ilişkisini kesmiştir. Birinci husus, Kur'an'ı işitmemesi ve okumamasıdır. Dinlemek istememesi. Müziği dinlediği kadar, gazete okuduğu kadar, internette, internet sitelerini seyrettiği kadar... Kur'an'ı okumuyorsa onun ilk belirtisi Kur'an'la ilişkisi kesilmiştir. Yani ahiret günü Furkan suresinde Peygamber aleyhissalatü vesselamın Rabbine şikayetine davalı olarak çağrılacak. Niye? Çünkü Peygamberimiz şikayet ediyor. Allah azze ve celle Peygamberin şikayetini bize Kur'an'ı kerimde haber veriyor. Ey Rabbim benim kavmim Kur'an'dan uzaklaştılar. İlk uzaklaşma belirtisi nedir? Kur'an-ı Kerim'i okumaması. Yüzünden okumuyor, dinlemiyor. Ve bugün maalesef kardeşler aramızda dahi bugün ilahiler, kasideler, efendim Arapça neşitler Okunuyor. Halbuki bazı alimlere göre neşit dinlemek dahi boş sözdendir ve haramdır. Niye? Çünkü Aleyhisselatu vesselam neşitleri sadece illet olduğu zaman söylemiştir. Böyle rastgele oturup camilerde, evlerde dinlememiştir, okutmamıştır. Sadece hacet olduğu anda Müslümanların imanı artıp düşmana karşı ve yokta yapacakları vazifede sebat göstersinler diye. O yüzden Şeyh Baz gibi büyük alimler neşitlerin dinlemesini haram demişlerdir ve ayeti olarak da Lokman Suresi'ni delil getirmiştir. Çünkü bu da bir boş meşakkalettir. Ne kadar orada o neşitte İslam da övülse onunla insan imanı artmaz. Kim diyorsa benim imanım neşitlerle artıyor o o zaman İslam dinini anlamamıştır. O yüzden bir Müslüman mümkün mertebe ne böyle şeyleri çoğaltacak ne dağıtacak ne de verecek neşit güzel sözler zor zamanlarda ağır mekanlarda söylenir o yüzden selef alimleri hiçbir sohbetlerinde hiçbir özel günlerinde kalkıp da ilahilerle kasidelerle neşitlerle uğraşmamıştır ve bu aynı zamanda bidat ehlinin bir vasfıdır ve bizler kendimizi bidat ehlinin vasfından kulağımıza hoş da gelse müziksiz de olsa bunlardan uzak tutmamız lazım. Hele hele en yazık olay ise en acı olay ise cep telefonlarımıza bunu koymamız. En acı tarafı ise ayetleri, ezan seslerini, Kur'an-ı Kerim'i, Arapça neşitlerini kalkıp da cep telefona koymak. Ve bunun hakkında alimlerin de caiz olmadığını söylüyor. Niçin? Bir, burada Allah'la alay etme hususu var. Dinle alay etme var. Cep telefonuna ezan sesini koymak, Kur'an ayetini koymak ve da belli bir sureden okuması veya da belirli bir ayeti okuması Allah'ın diniyle alay etmektir. Çünkü Allah Azze ve Celle ne ezanı, ne Kur'an'ı, ne de duayı telefon zil sesi için indirmemiştir. Bu da ne kadar bizim gerçeklerden ve Allah'ın kitabından tefsirinden ilminden uzak olduğumuzu gösteriyor ve ne çabuk hataya düşebileceğimizi gösteriyor. O yüzden değerli kardeşim ilk birinci belirti, ilk birinci belirti kişinin Kur'an-ı Kerimle ilişkisinin kesildiği belirtisi nedir? Spor gazetesini Kur'an-ı Kerim'den daha çok okuyor İnternetteki haberleri internetteki olayları Kur'an'dan daha çok bakarak izliyor Müziği Televizyondaki spor haberlerini Daha çok işitiyor Radyo daha çok dinliyor İlahiler, neşitler daha çok dinliyor Ve bunun bir de üstelik ibadet olduğunu zannediyor Bu da nedir? Şeytanın bir tuzaklarından Bir aldatmacadır o yüzden değerli kardeşim kişi Kur'an ile meşgul olması lazım. Ve Şeyh Bin Baz'ın fetvasına da Şeyh Albani rahmetullah aleyh destekleyerekten diyor ki eğer bir Müslüman Kur'an'dan çok neşit dinliyorsa haramdır. Evet eğer Kur'an'dan çok neşit dinliyorsa yine o yapmış olduğu davranış haramdır. O yüzden bizi canlı tutan Allah'ın kelamıdır. İnsanların beslemiş olduğu cümleler bizi canlı tutmaz, sadece aldatabilir, oyalayabilir. O yüzden aleyhissalatü vesselam şairlerin boş bir meslek olduğunu ve yanlış bir meslek uğraş olduğunu bildiriyor. Ve Allah tarafından da bildiriliyor ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bir şair olmadığını. Allah azze ve celle diyor ki ve o bir şair değildir. Ve ona zaten bu da yakışmaz. Bir peygamberin şair olması ve insanları boş sözlerle umut ederek avutarak he keseceğiz, vuracağız, asacağız neşitleriyle aldatmamıştır. O yüzden değerli kardeşim selefin yolu, sahabenin yolu Kur'an'a sımsıkı sarılmaktır. وَاْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا ve Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ayeti gelince soruyorlar Allah'ın ipi nedir ya Resulallah ve bazı rivayetlerde i̇bn Abbas'tan rivayet edildiği söyleniyor. Allah'ın ipinin ne olduğu Allah'ın ipine sarılın denildiği zaman bunun Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim olduğunu söylüyor. O yüzden bir Müslüman Kur'an-ı Kerim'in dışında mutluluğu, saadeti boş vaktini aramaz. Her şeyini Kur'an-ı Kerim'den arar ve hayatını Kur'an-ı Kerim'le süsler. Hazreti Ömer radıyallahu anhu Medine'den Mekke'ye doğru giderken yoldan Mekke valisini görüyor. Çölde buluşuyorlar. Tevafüken çölde buluşuyorlar. Diyor ki ya filan Mekke şehrine, Bediv halkına, Bedevilerin Kimi emir olarak bıraktın da Mekke'yi bırakıp buralarda dolaşıyorsun deyince... ...diyor falan köleyi bıraktım. Falan köleyi Mekke'de emir olarak, vali olarak, yardımcım olarak bıraktım. Öyle yola çıktım deyince... ...aleyhisselatü vesselam da buyuruyor ki... Şey ...Ömer radıyallahu anh da buyuruyor... ...neden bir köleyi eşrafa emir olarak bırakıyorsun deyince buyuruyor ki çünkü o en çok Kur'an'ı okuyan ve bilen odur diyor Subhanallah Hazreti Ömer diyor bu Kur'an insanları nasıl yüceltiyor o yüzden izzet ve şeref ancak Kur'an'ı kerime sarılaraktan Allah'ın bu mucizevi kitabına ne kadar fazla işitirsen ve ne kadar onunla meşgul olursan o kadar Allah Azze ve Celle o kişinin amelini yükseltecek o yüzden ilk belirti budur. İkinci belirti nedir? Kur'an-ı Kerim ile kişinin ilişkisinin kesildiği belirtisi nedir? Kur'an-ı Kerim'i kendisine destur yapmamasıdır. Yani hayatına uygulamamasıdır. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in iniş sebebi Allah Azze ve Celle'nin bu yüce kitabı indirmesindeki tek sebep nedir? bu kitaba uyulmasıdır. Nasıl bir insan der ki ben Müslümanım ama Allah'ın dediği kitabıyla amel etmeyeceğim. Bu insanın aklına şaşırılır. Ne iddia ettiğine gülünür. Niçin? Çünkü Allah Azze ve Celle eğer bu kitabı indirmişse mutlaka o kitapta uymamızı emretmiştir. O yüzden Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'i Peygamber aleyhissalatü vesselama merhale merhale indirmiştir birden indirmemiştir ki insanlar Kur'an-ı Kerim hayatlarına tatbik edebilsinler imanları güçlensin ve ne zaman müslümanlar darda olduğu zaman acil yardımın ihtiyacı olduğu yerde Allah azze ve celle Kur'an ayetleriyle peygamber aleyhissalatü vesselamın ve onun etrafındaki ashab-ı kiramını ne yapmıştır kalbini, imanını pekinleştirmiştir, sertleştirmiştir ki şüpheler giderilsin diye. O yüzden değerli kardeşim kişi vallahi Kur'an'ı araştırdığı zaman, okuduğu zaman okuduğu zaman ayetlerini ve onlarla amel etmeye başladığının imanı artıyor. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bize her şeyi izah ediyor. Her şeyin hikmetini, sebebini açıkladığı gibi neden böyle yapmada ne fayda olduklarını söylediği zaman kişi bununla daha severek Allah'a ibadet ediyor. Ne diyor? Ya eyyühellezine amenu kutibu aleykumus siyam kema kutibu alellezine min kablikum leallekum tetequn. Ey iman edenler size oruç farz kılındı. Nasılsa sizden öncekilere farz kılındıysa Sizlere de oruç farz kılındı. Niçin ya Rabbi hemen ardından söylüyor? Niçin orucun farz kılındığı bize ne faydası verecek? Sabahtan akşama kadar yemek içmeyeceğiz. Bir şey içmeyeceğiz, yemeyeceğiz. Eşimizden uzak kalacağız. Bunun bize ne faydası olacağını da hemen aynı ayette söylüyor. Leallekum <gülüyor> tettekun. Umulur ki böylelikle Allah'a daha çok korkarsınız Daha çok sakınırsınız Yani orucun insanları Allah'a karşı Daha çok yakınlaştıracak Ve Allah'ın rahmeti Daha da yakın bizleri olacak O yüzden Allah Azze ve Celle Yine Kur'an-ı Kerim'de Bizim niçin namaz kıldığımızı söylüyor Niçin namaz kılıyoruz Ekremiz salata diyor Namazını kıl Dost doğru kıl deyince Niçin olduğunu hemen ayetin devamı diyor Beni anman için namazı kıl. Demek ki namazın amacı Allah Azze ve Celle'yi anmakmış. O yüzden bir insan namaza durduğu zaman Allah'ın dışında başka şeyi anıyorsa namazda o artık namaz olmuyor. O yüzden alimler, büyük alimler ne yapmışlar kitaplarında şartlar koymuşlar. Bir namazın kabulü için Kişi zihniyle, bedeniyle Allah'a yönelmiş olacak ve Allah ile meşgul olacak. Ama adam namazda ticaretini düşünüyor, doktor ile randevusunu düşünüyor, hanımınınla alışverişi düşünüyor, çocuğuyla parka gidecek, pikniğe gidecek. Onun programını namazda yapıyorsa onu Allah azze ve celle onun adına sarhoş diyor. Sarhoşun da namaz kılması haramdır. Niçin? La takrabu salatte ve entum sukara sakın namaza yaklaşmayın sarhoş halindeyken niçin? Çünkü ne konuştuğunuzu bilmiyorsunuz. Allah Azze ve Celle Mekke döneminde Müslümanlar Medine hicret ettiği zaman 13 yıl geçmiş ve namaz Fars kılındığı halde içki daha yasak edilmemişti. Yani içki daha serbestti. Müslümanlar içebiliyordu. Sadece ...işaretler gelmeye başladı... ...ilk işaretlerden birisi de... ...namaza gelirken... ...sarhoş olmayacaksın... ...o yüzden sahabe gelirdi... ...eğer sarhoşsa namazda... ...durmazdı, oturup beklerdi... ...ta ki ayılana kadar... ...kendine gelince... ...niçin? Çünkü ne telaffuz ettiğini... ...ne konuştuğundan haberdar olması için... ...yoksa o namazda... ...sarhoş halinde konuşursa... ...ne yapar namazını ifsad eder... ...namazında günahlar işler... Bu olmaması için Allah Azze ve Celle sarkoşa ne diyor? Namazda yaklaşma ta ki ayılana kadar. E bugün ne yapıyoruz? Bizim Müslümanlar sarkoş olmadığı halde ama sarkoştan bir farkı yok. Niye? Çünkü aklı başka yerde namazda ne konuştuğundan haberi yok ve bu da çok tehlikelidir. O yüzden sadece bedenimiz namazda olmayacak, zihnimiz de namazda olacak, kalbimiz de namazda olacak. O yüzden aleyhissalatü vesselam'a bir adam geliyor ve diyor ya Resulallah biz niçin haca gidiyoruz? Niye ki etrafında yedi defa dönüyoruz işte sonra ihram elbisesini giyiyoruz işte gidip taş atıyoruz saçımızı kesiyoruz kurban kesiyoruz. Bunların ne manası var niçin bu kadar çalışmalar yapıyoruz bunların amacı nedir deyince Aleyhisselatu vesselam bir cevap veriyor. Nedir bunların bütün amacı? Bu davranışlar seni Allah ile meşgul ediyor. Allah'ı hatırlatıyor. İnsan namazdayken kimi hatırlıyor? Allah Azze ve Celle hatırlıyor. Ve böylelikle ne yapıyor? Allah'tan özür diliyor, af diliyor. Sıkıntısını soruyor. Derdini ist çözülmesini istiyor. Aynısı tavaf için geçerlidir. Kurban keserken geçerlidir. Saçını keserken geçerlidir. Taşını atarken geçerlidir. Bunlar hepsi o an seni... Allah ile meşgul ediyor. O yüzden Peygamber Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: "Ehabul <gülüyor> mekan ilallah". Allah'a en sevimli mekan el mesacit, mescitlerdir. Niçin? Çünkü mescitler kişiyi Allah azze ve celle ile meşgul eder. Ve ebghadul amakin en nefret edici mekanlar Allah'a ise çarşı ve pazardır. Niçin? Çünkü çarşı ve pazarda Allah en az anılır da o yüzden camide ama Allah en çok alınıyor. Durmadan birisi geliyor namaz kılıyor, Kur'an-ı Kerim okuyor, tesbihat yapıyor, zikir okuyor vesaire, kitap okuyor vesaire. Ama çarşıda Allah Azze ve Celle'nin ismi belki hiç alınmıyor. Anılsa da yalan yemin için alınıyor. Hile yapılması için Allah'ın ismi anıldığından dolayı Allah Azze ve Celle çarşı pazarı nefret ediyor. Hoşlanmadığı bir mekan görüyor. Niye? Çünkü oradaki esnaf Vallahi bu en güzel diyor. Halbuki en güzel değil. Bu en ucuz bende diyor ve yemin ediyor. Ve halbuki onun komşusunda daha ucuz. vesaire. O yüzden hile yapıldığından dolayı veyot da Allah'ın ismi sadece hile için kullanıldığından dolayı da ...o mekanları sevmiyor... ...bunu da anladıktan sonra... ...üçüncü husus nedir... ...ilişkinin koptuğu... ...Kuran'la ilişkimizin koptuğunun... ...işaretleri... ...o yüzden herkes baksın... ...ikinci maddede... ...ben ne kadar Kur'an'dan amel ediyorum... ...Kuran'ın kaç bin tane ayeti var... ...kimse doğru dürüst cevap veremiyor... ...kimi diyor... ...işte 6236 ayeti var... ...bir kısım alimler diyor ki... ...Kuran'ın... ...6236 ayeti var... Diğer taraftan Türkiye'mizde ise Deniliyor ki Kur'an'ın 6.666 Ayeti var Arada ne kadar fark var Yani neredeyse 430 ayet Fark var Peki hangisi söz doğru 6.236 ayet mi Kur'an'ın var Yoksa 6.666 Ayet mi var Yanlış İkisi de doğru Her ikisi sözle doğrudur Kur'an evet 6.666 ayeti de vardır. Ve aynı zamanda 6.236 ayeti vardır. E bunun nasıl olur hocam? 430 arada fark var. Birisi değerli kardeşim 6.236 ayet vardır. Lütfen arada konuşmayın. Bir daha konuşanı dışarı çıkartacağım. Yasak. Tamam. 6.236 ayet vardır dediğimiz zaman... ...alimler tane tane ayeti saymışlar. Yani her ayetin sonundaki o nokta olan öyle saymışlar. 6666 ayet vardır diyenler ayetleri saymamışlar, konuları saymışlar. Yani tevhidle ilgili bin tane ayet var. Bir ayetin içinde belki üç tane ayet tevhidi anlatıyor. Üç cümle tevhidi anlatıyor. Yani konulara göre saymışlar. Efendim bin tane kısas var bin tane helal haramı anlatan ayet var bin tane şu var diyerekten tek tek ortaya çıkartmış. o yüzden ikisi iki görüş de doğrudur anlatabiliyor muyum o yüzden eğer bir insan altı bin altı yüz altmış altı ayet vardır dediği zaman ona deriz ki neyi kastediyorsun eğer dese konuları kastediyorum evet doğru öbürü de dese altı bin iki yüz otuz altı ayet vardır dese neyi kastediyorsun ben de bunların ayetlerin noktalarını kastediyorum desem bu da doğru. Ama bugün insanlar bunun için birbirini öldürüyor. Birbirine bidat ehli diyor sövüyorlar. Belki bu odada bunu ilk defa işte kardeşlerimiz de var. O yüzden değerli kardeşim Kur'an'la ne kadar meşgulsün. Kur'an-ı Kerim semada nasıl muhafaza edildi. Bunu Allah Azze ve Celle Kur'an'ında detaylı anlatıyor. Cinlerin her gün saldırı, saldırıya geçtiğini... ...büyük bir ordu halinde... ...semanın ilk tabakasına saldırdığını... ...Saffat suresinde Allah Azze ve Celle... ...detaylı bir şekilde anlatıyor. Ve onu o levh-i mahfuza... ...meleklerin nasıl koruduğunu... ...ve onlara nasıl geri cevap verdiklerini... ...ve şayet bir vahiyden bir kelimenin alındığı zaman... ...o cini nasıl helak ettiğini... ...nasıl helak ettiğini... ...Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Ondan sonra yine Kur'an-ı Kerim'de... ...Allah Azze ve Celle anlatıyor... ...Cebrail Aleyhisselam'ın... ...Kur'an'la vahiyle sorumlu olan... ...büyük melek... ...Cebrail Aleyhisselam'ın... ...gökyüzünden... ...yeryüzüne inişine kadar... ...şeytanların ona nasıl saldırdığını... ...ve o saldırı esnasında... ...Cebrail'in görevi neydi ve onu nasıl müdafaa etti ve nasıl korudu ve sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme getirip tek bir insan bir insandı düşünün komple bu milyar insanların içinde sana bir kitap veriliyor ve deniliyor ki bunu her yere yayacaksın ve bir daha unutulmayacak ve bir daha bozulmayacak böyle bir görev sana veriliyor bu görev peygamberimize verilmiştir aleyhissalatü vesselam'a ...bu görev verilmiştir. Yani tek başına bir insandı. Etrafındaki insanların Allah'ın kelamını biliyorlar... ...ne kitabı biliyorlar, ne iman biliyorlar... ...hiçbir şey bilmiyorlar. Yarısı okuma yazma bilmiyor. Ummi insanlar kendisi de okuma yazma bilmiyor. Bu insandan Allah Azze ve Celle ne istiyor? Bu kitabı muhafaza edeceksin ya Muhammed. Ve ardından da kıyamete kadar bozulmadan... ...insanlar arasında kalması için... Çalışmanı yap bakalım. Ve aleyhissalatü vesselama bu ayet indiği zaman muhakkak Kur'an'ı biz indirdik ve biz koruduk ayeti inince Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam anlıyor. Ona bir emir var bu ayetin içinde. Bu ayetin içinde Allah ona bir şey emrediyor. Nedir o? Bu kitabı yayacaksın bozulmadan kıyamete kadar insanlar arasında kalması için çalışmanı yap bakalım. Bunun üzerine Aleyhisselatu vesselam'ın çalışmasına baktığımız zaman ilk yapmış olduğu olay nedir? Hemen başlıyor Kur'an'ı ezberlemeye. İlk yapmış olduğu olay bu ayet indikten sonra biz sana Kur'an'ı indirir ve biz koruyacağız ayet indikten sonra peygamberimiz vazifesini anlıyor. Hemen başlıyor Kur'an'ı ezberlemeye. Hatta Cebrail'in ne zaman gelip yeni ayeti verip de ezberlesin de onu da bitirsin diye bekliyor onu ve Cebrail aleyhisselam geldiği zaman hemen diliyle hızlı okurmuş. Hatta artık ayetini ya yavaş oku. Dilini hızlı oynatma. Biz muhakkak sana bu kitabı tam bir şekilde okuyacağız. Ve tam bir şekilde senin göğsüne gömeceğiz. Yani bir daha unutmaman için. O yüzden değerli kardeşim peygamberin ilk çalışması şu kitabı Kur'an-ı Kerim'i ne yapmıştır? Ezberlemiştir. İkinci adım ne yapmıştır? Hemen kendine katipler almıştır. Yetmişe küsür ashabi ı kiramı almıştır ve demiştir ki gel yaz şu ayeti. Öbürü gelmiş şu ayeti hemen yazmış. Kim yanındaysa katiplerinden hemen onu ayeti yazdırmış ki unutulmasın, kaybolmasın. Yine ne yapmış? Demiş ki sakın Kur'an'ın dışında benden hiçbir şey yazmayın. Yasak etmiş. Niye? Çünkü insanlar Allah'ın kelamıyla İnsanın sözleri karıştırılmaması için ne yapıyor? Sadece kendi sözü sadece Allah'ın sözü insanların ezberinde kalması için onu emrediyor. Ta ki Kur'an bütünü hepsi kağıtlara geçirildikten sonra ondan sonra hadisleri de ve başka şeyleri de kendisinden yazılmayı vefatından önce müsaade ediyor. Ondan sonra ne yapıyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam ashabını topluyor. Ve diyor ki gelin yemin edeceksiniz. Ashabına yemin ettiriyor. Ahit alıyor, söz alıyor. Bu Kur'an'a benden sonra devam kalacaksınız. Çünkü Kur'an yaşaması lazım. Kur'an kıyamete kadar kitap olarak kalması lazım. Ve o tek insan olarak başladı. Kimse yok. Tek olarak başladı ve büyük bir vazife aldı. O yüzden diyor ki insanlar arasında en çok imtihan edilen benim diyor. Peygamberlerdir ve benim buyuruyor. O yüzden aleyhissalatü vesselam bütün ashabından söz aldı. Ve hepsi yemin etti peygambere bu Kur'an'dan başka bir yol, başka bir metot, başka bir hüküm, başka bir kanun kabul etmeyeceklerine yemin ettiler. Onunla yeterli mi kaldı? Kalmadı. Gece namazlarına kalktı unutmaması için durmadan tekrar etti. Kur'an unutulmayacak. Kur'an bir daha kaybolmaması için her gece peygamberimiz ayakları şişercesine ne yaptı? Kur'an-ı Kerim'i okudu. Onunla yeterli mi kaldı? Kalmadı. Bu sefer dedi ashabına kim bana Kur'an-ı Kerim okutacak? Bu sefer sahabeler yarıştı ezberlemeye başladılar. deler ya Rasulullah ben okuyacağım. Bu sefer sahabe okumaya başladı ve onlardan işitti. Bu aslında hep eğitimdir bu. Bunlar hepsi Kur'an'ın korunması için bir zemindir. Bir çalışmadır. Ne yaptı? Sahabe bu sefer başladı. Kur'an'ı ezberledi. Bununla yeterli mi kaldı? Kalmadı dedi. Tecbitli okuyacaksınız. Kim Kur'an'ı tecbitli okumasa bizden değildir dedi. Kur'an'ı tecbitli okumak tevhidden sonra Müslüman'ın en büyük ikinci vazifesidir namazdan önce. Bir insan kelime-i şahadeti getirip Allah'ı Azze ve Celle'nin dinini öğrendikten sonra ikinci varz vacip üzerine tecvittir. Çünkü tecvitsiz Kur'an okuduğu zaman ne namazı geçerli olur ne de ibadeti doğru olmuş olur. Ama bugün maalesef bizim Müslümanlarımız kendilerini çok bilgili zanneden Müslümanlarımız dahi ne yapıyorlar? Tecvidi bilmedikleri halde müjdehit imamlarının fakihlerin konularına kalkıp konuşup kıyas İslam'da var mıdır falan şey helal mıdır haram mıdır deyip zaman öldürmektir ve bu da şeytanın en büyük tuzağıdır o yüzden Müslümana farz olan sakaldan önce tecvidi öğrenmesi farzdır bir insan tecvidi öğrenmeden sakal bırakıyorsa dini ne kadar ters anladığını göstermektedir bütün fıkıh kitaplara baktığınızda hepsi diyor ki ilk şey Allah'a imandır İkinci şart Kur'an'ı tanımaktır Ve onu kurallarıyla Okumak ve onun için her türlü Çalışmayı yapmak nedir Farzdır Ve bugün Almanya'da Avrupa'da biz Almanlar İslam'a girdiği zaman Almanlar İslam'a girdiği zaman ilk gördüğümüz Davranış adamlar hemen Mısır'a uçuyor Efendim Suriye'ye gidiyor Niye gidiyorsun ahi Diyor, Ben Kur'an'ı öğrenmem lazım ya Bu Kur'an'ı ben kabul ettim Allah Azze ve Celle kitabında ne söylüyor? Allah Azze ve Celle benimle ne istiyor, ne anlatıyor anlamam lazım. Aramdan tercümanı çıkartmam lazım. Aracıları çıkartıp doğrudan Allah'la konuşmam lazım. Ve onun emirlerini anlamam için onun dilini bilmem lazım. Ve dilini öğrenmek için de Arapça lazım. Arapça öğrenmek için gidiyoruz. Biz anadan babadan doğma Müslüman olduğumuz halde kaçta kaçımız... Arapçayı öğreneyim de şu Allah'ın kitabını anlayayım. tecvidi öğreneyim de namazımı doğru kılayım diye çaba gösteriyoruz. Ama ne yapıyoruz? Çabamız oturup çay sohbetlerinde kim daha büyük sahabe pehlivan, kim bu ülkede daha çok İslam'a çalışır, kendimizi laflarla, masallarla uyutmaya çalışıyoruz ve asıl olan hedefimizi unutuyoruz. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an için hazırlanmış olduğu zeminlerin çalışmalarından bir tanesi de her madde üzerine yazdırmıştır. Sahabe bulamamış kağıt, fakir, yok. Ya Resulullah kağıt yok, mürekkep yok. Hayvan kemikleri üzerine yazın. Kumaş üzerine yazın. Hurma yaprakları üzerine yazın. Ağaç küçükleri üzerine yazmışlar, durmamışlar. Dememişler, bizim imkanımız yok dememişler. Ne bulmuşlarsa... Peygamberimiz müserbest kılmış yazmalarını müsaade etmiştir. Bununla kalmamışlar. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, Kur'an'la ilimsizce konuşmayı yasak etmiştir. Niye? Kur'an muhafaza kalması lazım. Hristiyanların yaptığı gibi, Yahudilerin yaptığı gibi, kitap bozulmaması için ne demiştir? Kim Kur'an'ı kendi görüşüyle yorumlarsa, velev ki doğru da açıklasa, günah işlemiştir. Ve diğer bir rivayette ve hepsi sahihtir. Bazıları diyor ki bunlar daif hadislerdir ama araştırmalarımızda bütün bu hadisler sahihtir ve büyük hadis alimleri bunları sahilemişlerdir. Buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam kim Kur'an'ı hakkında bir söz söylerse Kur'an hakkında kendi şahsı görüşünü söylerse yorumlarsa bizden değildir demiştir. Diğer bir rivayette ise yerini cehennemde hazırlasın demiştir. O yüzden değerli kardeşim kim peygamber aleyhissalatu vesselam kim Kur'an-ı Kerim hakkında bir yorum yapmak istiyorsa bana göre de böyledir diyorsa yerini ateşte hazırlasın diye peygamber Aleyhisselatü vesselam onu tehdit ediyor. O yüzden Kur'an'ı açıklarken sahabe kiram diyor 5 tane yol var Kur'an-ı Kerim 5 yol ile açıklanır yani bir ayet var elhamdülillahi rabbil alemin arrahmanirrahim bunlar ayetlerdir bu ayetleri açıklamak istiyorsak 5 yolla açıklayabiliriz 6. yol yok kim diyorsa 6. bir yol var günah işliyor nedir o 5 yol 1. Kur'an'ı Kur'an'la açıklıyor Kur'an Kur'an'la tefsir edilir yani Allah Azze ve Celle ne diyor? اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ ف۪ي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ Muhakkak ki biz onu Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu biliyor musun? Kadir Gecesi. Allah Azze ve Celle bunu kelimeyi Kur'an'ında söylüyor ve sonra kendisi açıklıyor. Neymiş Kadir Gecesi? Diyor o gece... İçinde ibadetle sabaha kadar geçirirse bin ay ibadet yapmış kadar sevap alır. Demek Kadir Gecesi buymuş. Yani Allah Azze ve Celle Kur'an'ını Kur'an ile açıklıyor. İkinci yol nedir? Şayet Kur'an'da açıklama bulmadığımız zaman sünnet ile açıklanır. Nedir sünnet? Sahih sünnet ile açıklanır. Peygamber aleyhissalatü vesselam açıklar. Sahabi ona sorur ya Kur'an'daki şu ayeti anlamadım Manası nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapar? Açıklamada bulunur. İkinci metot budur. Üçüncü metot nedir? Kur'an'ı Sahabi i kiram açıklar. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim zamanında o insanlar yaşadı ve Peygamber aleyhissalatu vesselam o insanlarla Kur'an-ı Kerim'i yaşadı. Peygamberin vefatından sonra Kur'an'a en çok sahip çıkan ve Kur'an'ın hakkını veren o insanlardı evet. ve o insanlar Aleyhisselam ve o insanlar Kur'an-ı Kerim hakkında evet. en detaylı en detaylı bilgiye sahip olduklarından dolayı evet. ne oldu? Evet. En detaylı bilgilere sahip olduklarından dolayı sahabenin görüşü alınır. Yani Kur'an'ı Kur'anla açıklarız. Orada bulamazsak peygamberin sözüyle açıklarız orada da bulamazsak kimin görüşüyle ashab-ı kiramın görüşüyle açıklarız. Eğer onlardan da bulamazsak açıklama o zaman sahabenin yetiştirmiş olduğu sahabenin Kur'an medreselerinde yetiştirmiş olduğu onlardan sonra gelmiş olan tabi'in alimlerinin görüşüyle açıklanır. Niye? Çünkü o alimler o sahabeyle oturdular ve onlardan ilim aldılar. Ve ondan sonra Kur'an-ı Kerim'i açıkladılar. Ve sahabe gibi Kur'an-ı Kerim'e emin kaldılar. ihanet etmediler. Ondan sonra bu dördüncü yoldan sonra, Beşinci yola geçiyoruz. O da nedir? Kur'an'ı açıklarken, Arap dil edebiyatına göre gideriz. Yani Arap dil edebiyatında, Kur'an-ı Kerim'deki anlamadığımız kelimelerin ne manaya geldiğine bakar ve ondan sonra o manaya göre ne yaparız alırız. Bunu anladıktan sonra şimdi uygulamaya geçeceğiz. Uygulamaya geçiyoruz. Adam geliyor, diyor ki örnek Said Nursi. Said Nursi diyor ki Kur'an-ı Kerim'de 33 yerde benim Allah beni anlatıyor diyor. Bugün kendi risalelerinde bunu herkes bulabilir diyor ki Kur'an'ın 33 yerinde Allah azze ve celle beni anlatıyor yani 33 ayet benim hakkımda inmiştir diyor biz şimdi buna bu 5 tane soruyu soruyoruz uyanık Müslüman bu 5 tane soruyu soruyor bir Kur'an'ın başka bir yerinde bu 33 mekanda yerde ayetin senin hakkında indiğini söyleyen bir ayet var mı yok 2. soruya geçiyoruz hadis-i şeriflerde peygamber ve vesselama şu 33 ayet indiği zaman dedi mi, dedi mi ki bu ayet benden sonra Türkiye'de Bitlis'te doğmuş 1400 sene sonra gelecek falan zat hakkında inmiştir diye peygamberimiz bir hadisi var mı bu ayetler hakkında yok 3. soruya geçiyoruz 3. soruya geçiyoruz diyoruz ki sahabeden bir tanesi demiş mi ki şu şu şu ayetler Sayidin Nursi hakkında inmiştir diye söylemişler mi? Hayır. Söylememişlerdir. Dördüncü soruya geçiyoruz. Tabiin aliminden müfessirlerden bir tanesi demiş midir ki falan suredeki falan ayet şu ayet şu ayet Sayidin Nursi hakkında falan bir vatandaş 1400 sene sonra gelecek onun hakkında inmiştir diye bir rivayet var mı? Hayır. Yok. Ondan sonra değerli kardeşim beşinci soru Arap dil edebiyatında Arap dil edebiyatında bu ayetlerin nur cemaati diye anlaşılıyor mu? Anlaşılmıyor. Demek ki bu Kur'an ayetleri senin hakkında hiçbir alakan yok. Bu ayetlerin senin hakkında indiğine dair hiç yakından bir alakası yoktu. Bu herkes için geçerli. Kim diyorsa şu ayet benim için inmiştir şu beş tane soruyu ona soracaksın. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'i muhafaza ederken insanlara ilimsizce konuşmayı bununla ne yapıyor? Men ediyor, yasak ediyor. O yüzden şimdi soruyorum size neredeyse dokuz tane saydım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ı koruma uslubunu kıyamete kadar bu kitabın devam kalması için yapmış olduğu çalışmayı söyledim sizler Kur'an'ın muhafaza edilmesi için bu dokuz maddeden kaç tanesini gerçekleştirdiniz önemlidir arkadaşlar Kur'an niçin indirilmiş ona uyulması ve amel edilmesi için dedik herkes bu soruyu kendisi cevaplasın ben ne yaptım Kur'an'ın devam baki kalması için insanlar arasında bu en azından ya Kur'an bastır ya Bari dersin ahirette Ya Rabb benim ezberim zayıftı Ezberleyemedim ama gittim bir koli Kur'an aldım ve onları sakladım Ki kaybolmasın Çünkü öyle bir zaman gelecek Kur'an yapraklarından Kur'an kaybolacak ve insanların Aklında bir ayet kalmayacak Ve ne okuyacaklarını Bilemeyecekler O yüzden değerli kardeşim Bari bir şeyler yap bu din için Bu Kur'an için hizmetini göster Allah'a samimiyetini göster biz demiyoruz her gece namazında kal yüz sayfa oku demiyoruz. Ama ne yaptığını kendin biliyorsun Kur'an için. Bunu da anladıktan sonra üçüncü noktaya geçiyoruz. Kur'an'la kişinin ilişkisi. Kesildi mi kesilmedi mi? Nedir? Kur'an'ı kendine hakem etmemesi. Ve bu maalesef çok günümüzde yaşanıyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu hükme razı olmamak ve Allah'ın dışında başka hükümlere başvurmak ve o hükümleri Allah'ın hükmünden üstün tutmak, sevmek en büyük tehlikedendir ve Kur'anla kişinin ilişkisinin kesildiğinin en büyük işaretlerindendir. Ve kimin ilişkisi Kur'an-ı Kerimle kesilmişse Aleyhissalatu vesselam kıyamet gününde Allah'ın huzurunda ondan davacı olacak. Dördüncü ise Kur'an'da şifayı aramamak. Allah Azze ve Celle muhakkak Kur'an'ı bize indirmiş rahmet olarak, yol olarak indirmiş ve aynı zamanda bütün kalp hastalıklarının tedavisi de, ilacı da, şifası da, devası da Kur'an-ı Kerim'dedir. O yüzden Müslüman kendi imanını, ahlakını seviyesini ancak Kur'an ile tedavi edebilir. Kur'an-ı Kerim ile tedavi olmak. Çünkü Kur'an-ı Kerim bugün tıbbın bile keşfedemediği çözemediği hastalıklara çözüm getirmiştir. Ve Allah'tan büyük bir şifadır. Bir rahmettir. Bu rahmetten tedaviden kişi uzak kalmaması lazım. Beşinci ilişki kesildiğine dair Kur'anla ilişkisini kesildiğine dair nedir? Kur'an ile Kur'an'ı öğrenmek için çaba göstermemek. Dedim ya az önce örnek verdim. Alman Müslüman oluyor, hemen Mısır'a uçuyor, Arabistan'a gidiyor, Marib'e gidiyor, Fas'a gidiyor, Tunus'a gidiyor, Cezayir'e gidiyor, Arap ülkesine gidiyor ve Arapça ile meşgul oluyor ki Kur'an-ı Kerim'i anlasın. Bizimkiler ne yapıyor? Müslümanız ama ben Arapça bilmiyorum. Ben Kur'an'ı anlamıyorum. Kur'an okuyamıyorum. Ben Kur'an'ı nasıl okuyacağını bilmiyorum. Nasıl yapacağım? Ama nerede ucuzluk var? Nerede imal satılıyor? Nerede yüksek döviz bozuluyor? Nerede iyi sebze var? Bunun hepsini biliyor. Hangi lokantanın en kral lokanta olduğunu, hangi yemeğin en iyi yemek olduğunu biliyor da Allah'ın kitabını öğrenmek için hiçbir çaba göstermiyor. Sarf etmiyor. Hangi model arabanın olduğunu tanıyor. Hangi futbolcunun hangi kulüpte oynadığını kaça transfer edildiğini biliyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in hakkında bilgileri yok. Bilgilerini edinmiyor. Ve böylelikle birinci dersimizi tamamlamış olduk. Neydi birinci dersimizin konusu? Kur'an-ı Kerim ile ilişkisinin kesilmesi. Ve ne yazık ki o insana Kur'an'la ilişkisini kesmiş ise. Niye? Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, kıyamet gününde bazı insanları ama olarak dirilteceğim. Allah Azze ve Celle kıyamet günü insan kabirden çıktığı zaman gözleri ama olarak olacak. Göremeyecek. Allah Azze ve Celle'ye yalvaracak. Ey Rabbim diyecek. Dünyada sen bana göz verdin. Ben görebiliyordum. Niçin bu dünyada yani ahirette şimdi beni ölümden dirilttikten sonra gözümü kör ettin? Ne diyecek Allah ona cevaben? Diyecek ki sen dünyada benim ayetlerimi görmedin. Bugün de ben seni görmek istemiyorum. Bugün de seni görmek istemiyorum. O yüzden gözün kör olacak. O yüzden Allah Azze ve Celle ehlil kitabı anlattığı zaman... Ehl-i kitabı anlattığı zaman... ...Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresinde... ...ehli kitaptan... ...bazı öyle ruhbanlar vardır ki... ...gece gündüz Allah'ın kitabını okur... ...ağlar ve Allah'a secdeye... ...kapıldıklarını söyler... ...biz ne kadar Allah'ın kitabını okuyoruz... ...ne kadar Allah'ın kitabı hakkında... ...bilgimiz var... ...Kur'an ilimleri hakkında ne biliyoruz... ...Kur'an-ı Kerim'in tarihi nasıldır... ...nasıl gelişmiştir... Kitap haline nasıl gelmiştir ve o kitap oluşumuna kadar hangi merhalelerden geçmiştir bunları bir Müslüman bilmesi lazım. Niçin? Çünkü bu bizim ana kitabımız, hayat kitabımız. Kur'an-ı Kerim bizim hayat kitabımızdır. Eğer bu kitaba cahil kalırsak insanlar bizi çok kolay bir şekilde aldatabilir ve doğrulardan uzak kalabiliriz.